5,5 yaşında annesini kaybeden Emre'nin öyküsüyle geldik bugün ekranlarınıza. Emre kreşteyken annesi beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmış. Apar topar kreşten alınan Emre teyzesine götürülmüş. Annesinin hastalandığı ve iyileşip eve geleceği kendisine kendisinin de o zaman eve gideceği söylenmiş. Annesinden ayrı kalmaktan ciddi şekilde etkilenen Emre annesine çok düşkünmüş. O yoğun bakımdayken geceleri altını ıslatmaya ve sürekli annesinin eve ne zaman geleceğini sormaya başlamış. Fakat anne Nazan Hanım yoğun bakımdayken hayatını kaybetmiş. Eşini kaybetmesinin acısı içinde cenaze işlemlerini başlamış ve tamamlamış. Oğlu Emre'ye annesinin öldüğünü nasıl söyleyeceğini düşünmeye başlamış. Evet bakalım uzmanımız bugün okul öncesi dönemde çocuklara ölümün nasıl anlatılacağına dair neler söyleyecek. Adım adım insan başlıyor. Merhabalar efendim yine bizler geldik. Bugün e, önemli bir konuyu konuşacağız. Ebeveyn kaybını adım adım insana taşıdık bugün. Ve şu an ekran başında izleyenler varsa ve bu süreçten geçiyorlarsa pür dikkat dinlesinler istiyoruz. Çünkü detaylarıyla okul öncesi dönemde çocuklara ebeveyn kaybı nasıl doğru anlatılır bunun püf noktalarını anlatacağız. Sizler yerlerinizi almışsanız, çaylarınız kahveleriniz hazırsa biraz da bizim için konuşması zor ve güç bir konu açıkçası. Çünkü yaşadığımız gerçeğimiz ölüm, anne baba kaybı, okul öncesi dönemdeki çocuklar için daha büyük bir yük olabiliyor. Bu yükü hafifletmenin yollarını elbette konuşacağız. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bize yine bu adresten sosyal medya hesabımız adım adım insandan ulaşabilirsiniz. Ve bugün bize eşlik edecek konuğumuz uzman psikologumuz Cihat Kaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. E başta söylediğim gibi öyküyü dinlediğimiz zaman zaten insana etkili. Diyor. Evet. Ve biz bu durumların içinde yaşıyoruz, görüyoruz danışanlarımızdan da. Ee, ebeveyn kaybı. Her yaşta insanı etkiler Peki, ama okul tabii. öncesi dönem daha mı özel, daha mı hassas bir dönem? Biraz bundan başlayalım. Sonra Emre'nin e, durumunu <gülüyor> değerlendireceğiz. Emre'nin durumunu yaşayanlar varsa ekran başında ve onun nice Emre'lerin anne babası şu an ekran başındaysa belki de onlar için güzel bilgiler vereceğiz, faydalı bilgiler. Ölümün ne anlam ifade ettiğiyle başlamak istiyorum ben sohbetimize. Evet. Çocuk için ölüm ne? Tabii okul öncesi dönem soyut. Kavramının olmadığı, her şeyin somut evet. olarak yaşandığı, zihinsel olarak da öyle algıladığı bir dönemde ölüm ne ifade eder bir çocukta? Yaş dönemlerine göre değişkenlik gösteriyor bu. Yani hangi periyottaysa, gelişimin neresindeyse çocuk ölümü algılama şekli de ona göre farklılaşmaya başlıyor aslında. Genel bir giriş yapmak gerekirse, siz de çok güzel değindiniz hocam, hayatın en temel gerçeğinden bahsediyoruz aslında. Mustafa Kutlu şey diye söyler bunu, ölüme mi gidiyoruz biz? Yoksa ölümün varlığı mı başlatıyor her şeyi? Şimdi ben ikinci şıkkın yanındayım burada. Ölümün varlığına bir anlam bulmaya çalışıyor insan ve kainatın, insan varlığının en temel meselesi olan ölmek konusu hangi yaşta olursa olsun hele ki ebeveyn kaybını düşündüğümüzde hakikaten çok yıpratıcı bir mesele. Çocuklarda yaş dönemlerine göre bunu algılayış şekilleri farklılaşıyor. Ama buraya geçmeden önce ölüm aslında bir çocuk bedende nasıl bir tesiri var? Yani nereye işaret ediyor bir onu konuşmak lazım. Böyle çok kısaca bir giriş yapmam gerekirse nesne sürekliliği dediğimiz bir kavram var hocam bilirsiniz. Mesela çok küçük bir bebeğiniz varken onunla oynadığımız C oyununu bir düşünelim. Ellerinizi yüzünüze kapatırsınız açarsınız çocuk birden kahkaha atmaya başlar. Mantık şudur buradaki yüzümü kapattığımda kaybolduğumu düşünür. Yeniden kavuşmanın heyecanıyla çocuk kahkaha atmaya başlar. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra çocuk... Tabu bu oyun kâretmemeye etmemeye başlar. Hı hı. Elimde bir kalem vardır kalemi arkama sakladığımda çocuk sanki kalem yok olmuş gibi davranır. Görmediğim şey yoktur birinci vardır ilk etapta. Hı hı. Biraz vakit geçince 7 aylara ulaştığınızda nesnelerin artık sürekli olduğu ben görmesem de varlıklarını sürdürüyorlar bilgisi yerleşmeye başlar. Bu dakikadan sonra C oyunu mesela kar etmemeye başlar. Mesela yaparsanız gülmez çocuk. Ve şuradan anlayabiliyoruz onu. Bir kalem gösteriyorum, renkli ışıltılı bir şeyi arkama saklıyorum. Bu defa o küçük yavru dönüp bakmaya başlıyor mesela. Varlığını sürdürüyor. Nesneyle kurduğum ilişkide görsel olarak ben o onu algılamasam da varlığını sürdürüyor bilgim var. Anne odadadır. Anne odadan çıktığında çocuk ilk etapta feveran ederken belli bir zaman sonra bilir ki anne başka odalarda varlığını devam ettiriyor. Anne işe gider, geri gelir. Annenin başka bir programı vardır. Onları halleder, tekrardan kendisine ulaşır. Dünya ile ilgili bir güveni oluşmaya başlıyor çocuğun. Görmüyorum. Hı hı. E, ikliminde değilim ama biliyorum ki varlığını sürdürüyor. Şimdi bu nesne sürekliliğin oluşum aşamasında ölüm geri dönülemez bir yara açıyor aslında çocukta. Yani şey düşünün. Emre 5,5 yaşında, Emre'nin öyküsünü düşünelim. Emre 5 yıl boyunca nesneleri gitti, geri geldi. İşe gitti, baba tekrar döndü. nesi babanesi gitti ve tekrar geldiler. Ve Emre'de şu oluşmaya başladı. Görmüyorum ama evet varlıklarını sürdürüyorlar. Günün birinde Emre'ye bir bilgi vermemiz gerekiyor bizim. O bilgi de şu. Nesne artık yok. Haliyle vereceği ilk tepki şu. Nasıl yani yok? Yok. Ne demek ki? Hani gider ve geri gelirdi? Hani ben görmesem de varlığını sürdürürdü? Karma karışık bir sürecin içerisine giriyor çocuk burada. Ve yaşanması... Kaçınılmaz olan bir acının içerisine düşüyor aslında. Şimdi bu bana şey gibi geliyor. Mesela nesne sürekli zarar gördüğünde, mesela bir örnek vereyim. Anne dedi ki, dedi ki anne gider ve geri gelir. Anne kapıdan ayrılırken bir işim var, şunları halledeceğim, iki saat sonra senin yanında olacağım der. Sözüne sadık olur ve geri gelir ve bir güven oluşmaya başlar. Bazen kaçarız ya evlerden. Gizli kaçarız mesela sen çocuğu oyalay, ben kaçayım arkadan diye çocuğun nesne sürekli zarar görmeye başlar. Annem sözünde durmuyor. Annem yani nesnelerim her an kaybolabilir. Ne yapmam lazım? Kaybetmemek için yapışayım o zaman ben ona. Okul fobileri işte kreşle alakalı kaygılar, yabancılarla alakalı kaygılar hemen hemen buraya rastlıyor aslında. Bu onarılabilir bir şey. Ama bir de çocuğun çok güvendiği sığındığı ebeveyn kaybolduğunda öldüğünde işte orayı hasarsız atlatabilmek mümkün değil. O yüzden de iddialı olacak belki ama hastalık ve patoloji bir yerde de mukadderata çıkıyor aslında. Acısını yaşayan biri değilim. Muhtemelen göreceğiz mukadderat içerisinde. Yaşayanlara şahitlik etmeye çalışan ve anlamaya çalışan biriyim bir taraftan. Bu hep hep acısını sürdüren bir şey. Daimi olarak orada duran bir şey. Ama bana düşen kısmını anlatmak gerekirse yine mesela gelenekten devam edeyim. Sonra modern kuramlardan bir ifadeyle aktarmak istiyorum. Mesela Yunus Emre, ölen tenleridir, canlar ölesi değil diyor. Neşet Ertaş, ruhlar ölür, insan ölmez diyor. Abdurrahim Karakoç, candır, bedendir, çürür, ölür diyor. Siz ruha bakın, cana bakın siz. Ya da ölen hayvanymış, aşıklar ölmez. Aşıklar ölmez, evet. Türkülerde, ağıtlarda bize aslında hep bir şey söylüyor. Ben size psikanalizden bir örnek vereyim. Gelenek yani bu kendi diliyle mesela Freud'un kendi söylediği bir ifade bu. Nereye vardıysam insan gerçeğiyle alakalı orada benden önce ulaşmış bir şair gördüm der. Türküler, ağıtlar, aşıklar ve bilgeler psikiyatriyle alakalı kuramsallaştırmadılar sadece ama çok önceden bu keşifleri yaptılar. Freud de diyor ki Yas ve Melankoli'de 1910 yılında yazmış bunu. E, bir kişiyi gömmek. Bir kişiyi fizyolojik olarak kaybetmek, biyolojik anlamda, ruhsal anlamda, onun duygusunu gömmek anlamına gelmiyor diyor. Yani bize şunu söylüyor, kaybetsem de bedensel olarak, e, manevi olarak, uhrevi olarak varlığını halen daha sürdürüyor. Keşke onu da kaybetseydim çok daha rahat olur der şey. Nesne temsili diye anlatır bunu. Hmm. Aslında nesne yer değiştirmiş oluyor. Nesne sadece fizyolojik olarak yok. Hı hı, evet. Onun sevdiği şeyler, onun bana davranışları, onunla geçirdiğim hatıralar, hı hı. yediği yemek, dinlediği müzik. Onlar da somut işte bir nesne onlar olmuyor da mu onlar da. Evet devam ettiriyorum. Hı hı. Ve bir burada şey yapayım e, bağdaştırmaya çalışacağım konuyu. Diyor ki yasla alakalı psikanalistler bu diyor nesnenin temsilleri yani nesne ile alakalı hatıralarımız aklımıza gelir diyor ölümden sonra. Saçlarım böyle okşardı beni sırtına alır böyle taşırdı, şöyle merhametliydi, beraber çok güzel vakitlerimiz oldu diye ve onunla özdeşim kurmaya başlarım ben. Hı hı. Onun iyi yanlarını ruhumun içine alırım, bütün bu özdeşim tamamlandığında artık onu gömmeye ve vedalaşmaya hazırızdır der. Benim zihnimde hocam direkt şunu canlandırıyor, cemaat toplanır, ee, hoca efendi oradan hakkınızı helal ediyor musunuz diye sorar ya, iyi hatıraları nesne temsillerini aslında doğurmaktır o. evet. Ve hep beraber evet iyi insandı deriz. Onu kaybeden çocukları, onun yakındaki çok sevenler için özdeşim kurmak için bir fırsattır bu. Farkında olmadan gelenek, değerler ve o bütün bilgelik aslında modern şikayetleri çok tedavi. Evet. Biz bunu bilmiyoruz anlamını. İşte orada da şey devreye girecek. Biz bu duyguyla bana kalan bedeni kalmadı ama o canıyla artık ne yapacağım herhalde bugün biraz onu konuşacağız evet. gibi geliyor. Onu konuşacağız. Belki yetişkinler için de bence bir kapı olacak. Evet biz anlatacağız evet. çocuklara ölümü nasıl doğru anlatabiliriz ama bakalım yetişkinler olarak biz ölümü nasıl adlandırıyoruz. Biraz çocukların o dünyasına girdiğimizde bence kendi içimizdeki çocuğa da sözler Tabii. var söylenecek değil mi? Evet. Peki yani şöyle çok klasik soru olacak işte yaş dönemine göre ne olur diye. Şunu biliyoruz biz iki yaşından önce bir çocuğa yani 20 aylık 19 aylık çocuğa işte annen öldü baban öldü dediğinizde bakarsa gider oyunla oynar. Onu bilmez, anlamaz. Bir tık üste çıkıyoruz 3-4 yani daha doğrusu 3 ila 6 yaş arasına gelelim ki Emre de o yaşa tekabül ediyor. Burada e, Emre'nin durumunu değerlendirelim mi? O değerlendirme sırasında sorularımı yedirsek ona diye düşünüyorum. Şimdi Emre 5,5 yaşında. E, her şey ani oluyor. Şimdi bir de ölümün de Tabii. Tabii süreçleri de önemli. var. Şekli önemli. E, ani ölümler karşısında bir kere biz şunu biliyoruz. Bizim ülkemizde bizim evlatlarımız olan aynı zamanda şehit çocuklarımız var. Tabii. Bir ani bir haber alıyor Tabii. ve bir merasimin içinde buluyor çocuk kendini. E, bir şok onun için. Evet. Çocuklar okul öncesi dönemde ani bir ölüm yaşadıklarında Emre gibi Hı -hı. bir hafta içerisinde kaybediyor anneyi. E, bu da... Nasıl yaklaşmalıyız? Ben direkt giriyorum artık konuya. Çünkü vakit kaybetmek istemiyorum orada. Önemli. Ee, nasıl vereceğiz? İçinde kim verecek? Hı hı. Bu da Detaylar lazım. Detaylar bizim. lazım. O detaylarla birlikte başlayalım. Yine e, ilerleyen dakikalar benim e, önemli sorularım var. Doğan her çocuk, Alice Miller yetenekli çocuğun dramında bahsediyor. Doğan her çocuk, şöyle söyleyeyim iyi bir teyze, iyi bir dayı, iyi bir amca olabilirsiniz ama bu asla sizin iyi bir ebeveyn olacağınızı göstermez. Çünkü yeğenlerimiz bizde travma doğurmazlar. Hı hı. Kendi evladınız doğduğunda çocukluk travmalarınız tekrardan dünyaya gelir. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Ben evladımla ilgili öyle anlatayım. Hani yakın birinci derecede akrabalardan söz etmiyorum. Sağ kalan ebeveyn çocuğuna o haberi verirken aslında aynı zamanda kendi çocukluğuna o haberi verir. Burada da asıl olan şey ebeveynin duygusudur bir taraftan. Çünkü o kadar belli şeyleri var ki, yöntemleri var ki bunu hemen geçeceğim oraya. E, terk edilmiş bir çocuksam, yarı yolda bırakılmış bir çocuksam, ummadığım zamanda beni hayal kırıklığına uğrattılarsa, annen geri dönecek hiç merak etme demelerine rağmen, ben eğer annemin vefat ettiğini travmatik bir şekilde öğrendiysem, beni terk ettiğini tırnak içerisinde, kendi evladıma bu haberi vermeden önce çok büyük acılar çekiyorum. Mesela ebeveyn kaybı hatıraların kaybıdır derler. Evlat kaybı ise hayallerin kaybıdır. Kimsenin başına gelmemesini dileriz ama yaşanan bir gerçek bu. Dolayısıyla ben kendi çocukluğuma o haberi verirken aynı zamanda kendi hayallerimle ilgili de kayıp kuruyorum ve o çocuk nezdinde düşünüyorum. Ne düşünecek? Ne olacak babasızlık onun için? Annesiz nasıl dayanacak? Tek başına onu özlediğinde neler geçecek başından? Ama bunların hepsi benimle alakalı meseleler aslında. Ani bir ölüm olduğunda çocuğa kitabın ortasından pat diye ebeveynlerinden biri öldü diye söylenmez. Hı. Şimdi bunu göğüsleyemez çünkü çocuk. Bir hazırlık aşaması gerekiyor burada. Bahsettiğiniz gibi 2 ve 3 yaşları öncesinde çocuklarda ölüm kavramı tam olarak doğmamıştır henüz. Hı hı. Ama yapılan araştırmalar evet travmatize olduklarını gösteriyor çünkü ebeveyn kaybının yarası var çünkü burada. Çünkü görmeyecek. Tabii. 3 ile 5 yaş arasında da şu söyleniyor hocam. Yani uyku gibi algılarlar. Sanki geri dönecek hı. gibi. Çünkü çocuklar şunu söylüyor mesela gözlemlerimiz onu anlatıyor bize. Ne zaman? E, ne zaman geliyor? Aha, öldü diyorsun. Hadi ama çok sıkıldım artık. Annemi özledim deyip o aşamayı atlatamıyorlar. Beşten sonra evet bunun artık geri dönülemez bir şey olduğunu anlayabiliyorlar. Sekiz ve dokuzdan sonra da soyut düşünce devreye girdikten sonra ruh, inanca göre, inandıkları değerlere göre ahiret kavramı, değerler. Çocuk orada yavaş yavaş oturmaya başlıyor zihninde. Şimdi bu yaşlar aralığında... İlk önce bir tasavvur etmek lazım çocuğa. Ölmek ne demektir? Hı hı. Bunu yaparken de güzellemeler yapmadan ve romantize etmeden çocuğa konuyu anlatmamız lazım. Yapılmaması gerekenleri konuşmak daha doğru gibi geliyor bana burada. Mesela en riskli şeylerden biri Allah sevdiğini yanına alır. Yetişkine bunu söyleyebiliriz. Çocuğa bu söylenmez ama. Ya da iyi insanlar çabuk göçer. İyi insanlar göçer çabuk göçerler. Evet. Ya da... Ee, şu an uzaktan seni izliyor Hı. bilgileri. Çünkü bakın gerçek şu gerçek nesne gitti bu bir yara ve yaşanması gereken bir şey. Ebeveynlerden bazen rastlayabiliyoruz orada şu soruyu soruyorum bu kimin ihtiyacı diye soruyorum. Mesela gariptir hocam çocuğum trafik kazasında babasını kaybetti etkilenmemesi için ne yapabilirim diyor. Hiçbir şey yapamayız etkilenecektir. Sıfır etki yok o zaman. Ama işte kendisi kendisi burada çok dağılıyor. O duyguyu regüle etmekte ebeveyn. O kadar dağılmış durumdaki eş kaybı var. Evladının gözüne baktığında baba kaybı var. Dolayısıyla başa çıkamadığı için yok etmem lazım diyor ve bir büyü yapmak zorunda kalıyoruz orada. İşte o büyü de şu izliyor seni korkma. Hı hı. Çok sevdiği için gitti. Kaybetmediğini hissettirmek. Tabii Harbuki kaybı hissetmeli ama. Tabii tabii tabii kesinlikle uzun bir yolculuğa çıktı gibi muallak ifadeler çocuktaki yası karmaşıklaştırıp daha uzamasına sebebiyet veriyor. Bir daha da kötüsü ebeveyne karşı güvensizlikte olmaya başlıyor. Çünkü özetle yalan söylemiş oluyoruz ona. E, tefekkür yöntemi burada çok etkilidir. Her canlı doğar doğduktan sonra büyürler. Bazen kazayla bazen hastalıkla bazen başka faktörlerle ölürler. Hepimiz ölürüz. Ee, bitkilerden örnek verebiliriz bununla alakalı, hayvanlarla alakalı örnekler verebiliriz bu anlamda. Çocukta bu biliş düzeyinde bunu oluşturduktan sonra ebeveyn hemen vefat ettiyse biraz bir zamanı yaymak lazım bunu. Mesela anlık bir vefatta bir iki gün yayabilirsiniz. Çok rahatsız ya da çok hastalandı, hastanede ya da işte bak ölüm böyle bir şeydir, annen de hastalandı, rahatsızlandı, sonrasında bunlar yapıldı ve şu an artık aramızda değil. Ne demek aramızda değil ne demek yani şu demek artık yemek yemeyecek, uyumayacak, büyümeyecek ve bizim yanımızda olamayacak maalesef ki. Yani nefes alamayacak gibi. Nefes alamayacak. Gibi. Çocuğa bu gerçeği söylememiz gerekiyor. Şimdi açık konuşayım uzaktan konuşması kolay gerçekten. Ama bir çocuğa işte bunu söylemek kısmı biraz zorlaşıyor. Nasıl yapmak lazım yöntemini söyleyeyim. Asla parkta, bahçede, neşeli ortamlarda bunu yapmamalıyız. Ölüm haberini verirken çocuğu birisi eğer oynatır sonra da hayatı boyunca taşıyacağı bir suçluluk yüklersiniz. Yetişkinlikte bizzat duyduğum şeylerden birisi. Toprağa gömmüşlerdi o güzelim kadını. Yanda kahkaha atıyordum ben biliyor musunuz? Bunu nasıl bağışlayabilirim ki diyor. Ya sen atmadın o kahkayı, Etrafındaki insanlar seni oynatıyordu. O yüzden de dolayısıyla burada e, çocuğu nispeten yasa ortak etmek gerekiyor ama Kararınca ve yerince ve yeterlici olması gerekir bunun. Şu önemli bir noktaydı. Şimdi muhalefet edenler olabilir bu konuda. Hastalandı. Hı hı. Hastalandı dediğimizde bazı görüşler var. Biz bir grip olduğumuzda ya da bir sıkıntımız, bir kolumuz kırıldığında, bir şey olduğunda, bir yetişkin olarak diye ebeveyn için söylüyorum. Sen de mi öleceksin yoksa sen de hastalandın şimdi gibi bir şey olduğunu. bunu acaba... Büyük olaylar olduğunda ölmek gibi mi? Bunu nasıl revize edebilir? Böyle bir şeyle de gelebilir. Çocuk bu sefer hastalığa karşı bir antipati, antipati geliştirebilir mi? Çünkü hastalanmak da hayatın bir gerçeği. İza Ama her hastalık gerekiyor. ölüm getirmiyor. Tabii. Bunu çocuk biz kodlarsak onun için ölüm getirecek. Evet. İzah etmek gerekecek Hı -hı. burada. Hastalanıyoruz hepimiz. Bazı hastalıklar gerçekten tehlikelidir. Hı -hı. Bazıları herhangi bir sorun yaratmaz. Evet bazılarında gerçekten böyle ölümle sonuçlanabiliyor, bazı zamanlarda da böyle. büyük olabiliyor. kazalar gelebilir başımıza. Evet. Büyük kazalarda ölüm. Ama hocam esas olan şey şu, şimdi ölümü bir başka başlıkla dirdelelim, sonlulukla başa çıkmamız lazım bizim. Sonluluktan kastım da şu, insan olarak ben yetişkin olarak sonlulukla benim aram nasıl? Her şeyin bir gün biteceği ile alakalı, her şeyin sonlanacağı ile alakalı. Şimdi varoluşsal anlamda ben ölümü inkar eden biriysen açayım. Sürekli para biriktiriyorsan mesela ölmeyecekmişcesine, kariyer, iş, işte repütasyon, yaptığım işler sürekli olarak sanki böyle ölüm korkusuyla bir şeyler yapar hale gelirsem benim öyküm ortadan ikiye bölündüğünde çocuğa da bunu anlatamamaya başlıyorum. Şimdi sonuçtan yola çıkarak mesela bir iyileştirme çıkamayız, çıkaramayız. Çocuğa ölümü en sağlıcakla anlatacak olan ebeveynler çocuğa sonluluğu anlatmış olan ebeveynlerdir. Açayım bu ne demektir? Sahip olduğu bir nesne kırıldı. Ee, bir dönem eğer gereken oysa yerine başka bir şey koymamak gerekiyor. Kaybettik. Bitti. Evet. Bitti. Halen daha yemeye devam etmek istiyorum. Biliyorum çok istiyorsun ama bitti biliyor musun? Olsaydı keşke yeseydik. Ya, biliyorum üzüldün. Bu bir yiyecek olabilir. Oyuncakla oynadığı, geçirdiği vakit olabilir. Ya gitmek istediği bir yerden mahrum kalmak. Parkta vakit geçiriyorsunuz hocam evladınızla. Vakit geliyor gidiyoruz eve. Gidiyoruz. Ebeveynler hatalı olarak kimileri bunu yapar mesela. Evet. Tamam hadi gel. Gidelim. İstemiyorum ve çocuk üzülmeye başlar. Bazen ağlamaya başlar. Gel oyuncak alacağım sana. Ya da evde şunu yaparız. Yerine bir şeyi ikame ederiz. Sonluluğa alışmadığı için bu çocuk ebeveyni öldüğünde de haliyle her birimiz zaten şok, inkar, depresyon dönemi geçiririz. Nasıl yani deyip yerine bir şey ikame etmeye çalışır. Bu böyle olmamalıydı. Bitmemeliydi bu. Bırakmaz o yüzden. Hatıralarını bırakmaz. Yani defnedemeyiz onu. O vefat edenin bedeni giden insanın anıtını dikememeye başlıyoruz ve bu defa işte uzamış, kapanmamış, vedalaşılmamış bir yaz ya da melankoli neredeyse hayatının sonuna kadar depresif bir semptomla çocuğu takip etmeye başlıyor. Sağlayacaklı şekilde bitirmek için olanı olduğu şekliyle romantize etmeden anlatmak lazım. Yeri geldim bilmiyorum. En en güvendiği ve en yakını çocuğa bunu anlatmalı. Hı hı. Tercihen hayattaysa eğer diğer ebeveindir evet. bu. Yani burada Emre'nin babası Harun Bey Emre'yi karşısına Hı. alacak. Bu da teyzesinin evinde değil de kendi, kendi evlerinde evinde. olması önemli. Oradaki yokluğu hissetmesi, Hı. orada yüzleşmesi. Çünkü mekanlara da anlamlar yükleyebiliyorlar Tabii. çocuklar o dönemde. Emre'nin babası karşınızda. Emre'ye şu şekilde söyleyeceksiniz derseniz ona kopyala yapıştır olacak belki ama ona hangi ifadelerle Emre'ye bunu söylemesini söyleriz? Evet belki yaptık ama bir özet geçelim ki hı hı. E, öyküyü de değerlendirmiş olalım Tabii. ardından e, devam edeceğiz. Çünkü şöyle bir şey var anneye çok düşkün bir çocuk var. Erkek çocukları malum hı. anneye düşkün bu da bir e Tam o yaş dönemi. Bir de zaten ölümlerde şu var hani e, erkek çocuğun annenin ölümünden etkilenmesi belki hani. Elbette iki ebeveyn de Hı. acıdır ama hani kız çocuklarında babanın ölümüyle daha bir sarsılabilmesi, özellikle 5 evet. yaş, 6 yaş evet, bu dönem evet, biliyorsunuz evet. flört yaşı ebeveyni. Bu da yanlış anlamayalım cımbızlayıp da o kelimeyi hani karşı cins model aldığımız, aşık evet. olduğumuz ebeveynimiz. evet Cinsiyete göre de farklılaşmaya başlıyor. Aynalanma evreleri var, aynalanma evresi. Ruhsal olarak bizim birikimlerimizi ve bilgileri aldığımız evreler var. Mesela anne bak ben ne yaptım diyen bir çocuk. Bak ne çizdim görüyor musun ne kadar harikayım bilgisini bizler anneden alırız. Yani değerli miyim, sevilen biri miyim, ne kadar kıymetliyim bilgisini bana annem verir. İçimi inşa eder anne. Ruhumu ve duygularımı inşa eder. Mukadderat bana annemin bana anlattığı kadar harika ve dört dörtlük olmadığımı öğretir. Yaşamın güçlüğüyle karşılaştığımda ikinci aynalanma evresine geçerim ve bu defa babama sormaya başladım. Anne beni kucağına alsana dediğimde anne der ki artık büyüdün ama ya. Taşıyamıyorum seni. Baba sen al o zaman. Baba sen al der. Babası kucağına alır ve der ki kolların hiç yorulmaz değil mi? İşte paran hiç bitmez değil mi? Sen hiçbir şeyden korkmazsın değil mi? Ami yani bir ifade ama şunu ifade etmem lazım. Bazen çocuklukta benim babam senin babanın dövers cümlelerini duyuyoruz ya. Evet. Sağlayacaklı bir cümledir aslında Kesinlikle. bu. Kesinlikle. aynalanması vardır o çocuk. Ve güçlüdür o aynalanma. Tabii güçlü bir aynalanma. Şimdi ikisinin kaybı çok başka yerlere işaret ediyor. O yüzden anası vefat etmiş insanlar içimden bir parça kopmuş gibi. Değil. ifade ederken daha melankolik mi acaba daha e, daha ya evet depresi. daha öze dair daha öze. hisse dair. Hı. Çok böyle bizi çocuksu, savunmasız bırakabiliyor. öyle, bıraktım. çaresiz. Baba ölümü. Baba da dış dünya işte. Korumasız kalıyorum. Arkamdaki dağ, üstümdeki çınar. Hı -hı. İfadelerimiz hiç rastlantı değil. İkinci aynamı kaybettim. Dünya kaygımı gideriyordu bu adam benim. Hı -hı. Yaş kaç olursa olsun. Yani hakikaten zor konular konuşurken de böyle bir rahatsızlık Benim için ben daha de. zor. Ben ne yapayım? Ha biri yutkunup duruyorum. Ağlamamak için diş kaslarımı geliştir evet. geliştiriyorum şu an. Çalıştırıyorum ki ağlamayayım. O engellesin diye. Zor konular. Yani ben açıkçası mecburuz bu konuları konuşmaya. Benim işimin parçası ama hayatımda bir gerçeğiydi bu baba kaybı. Tabii. Burada bir anne kaybını alma o yüzden. Yani öykü olarak biraz <gülüyor> değiştirdim. Okurken ağlamayayım diye yayında. Bu anne kaybı o zaman Emre'de daha farklı. Tabii i̇çe dönük o çaresizlik hissini oluşturacak. Peki Evet verdik haberi yani annen büyük bir hastalık geçirdi. Büyük bir hastalık diye söylüyoruz ki hastalığa karşı bakış açısı evet. da değişik. Büyük bir hastalık geçirdi ve öldü. Artık gelmeyecek, artık yürümeyecek, artık bizimle olmayacak bir daha göremeyeceğiz. Ama deyip açıklama yapma ihtiyacı doğuyor ebeveynlerde. Çünkü bir şeyi kötü söyledim ya Tabii. toparlamam lazım gibi. Tabii. Bu noktada Harun Bey'e ne önereceksiniz? Harun Bey'e söyleyeceğimiz şey şu çocuktan beklemesi. Oyuna devam edebilir. İnkardır mesela. Ee, hadi gel parka gidelim de, demeye çalışır. Bastırmaktır. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Sonrasında okulu bırakıyorum ben demeye başlar. Gitmeyeceğim kreşe. Öfkelenmeye başlar. Kişilik değiştirmeye başlar. Bölmedir mesela. Üzülmedim ki babam daha çok üzülüyor. Ben hiç üzülmüyorum ki der mesela. Babası der ki üzülmedi herhalde. Yansıtmaktır. Savunma mekanizmaları teker teker, teker kullanılır orada. Çocukta yası nasıl yaşaması gerektiğiyle alakalı bilgi vermememiz gerek. Yönetmemeliyiz orada. Doğal sürecinde olun. Doğal. İzlemek lazım. Oyunda oynayabilir, zıplay edebilir. Bakın acıyla baş etme şekillerimiz her birimizin farklıdır. Kendi hayatlarımızdan düşünelim. Yani ebeveynim eğer benim duygularıma yaşamama müsaade etmediyse şu yaşa kadar. Hocam vardır böyle örnekler. Çocuğun ayağı kırılır mesela. Annesi telaşlanır. Çocuk der ki yok bir şeyim yok. Deli gibi acı çekiyordur orada. Şimdi onunla kurduğum ilişki onun göstereceği tepkiyi belirleyecek aslında. Harun Bey şöyle söyleyeceğimiz konu şu, duygularınızı çok da aşikar ya da çok da böyle fevri olarak vurgulamadan siz de yaşayın. Yani ben de çok üzgünüm. Sen duygularını cesaretle yaşarsan çocuk da duygularını açığa vurmaya başlar. Ve böyle acılar, yaz, kayıp, işte sevilenin yitimi gibi acılar zamanla geçmez sadece yaşarsak geçer. Hmm. O yüzden yaşamak zorundayız. Yok edemeyiz, çocuğun ızdırabını ortadan kaldıramayız. Çok zordur ve keşke bir imkanı olsa bunun. Ama maalesef ki da bir şekilde o süreci beklememiz gerekiyor. Dik durmaya çalışırsam eğer, hiçbir şey olmamış gibi hayatımı sürdürmeye çalışırsam çocuk da dik durmayı öğrenir. Baskılamayı öğrenir. İçinden bir parça kopan çocuk eğer bunu baskılarsa bedende tutamayız güçlü acıları. Fizyolojik semptomlara dönüşür bazen. Agresyon olur, alt ıslatma olur, uyku bozuklukları olur. Bir takım şekilde, yani bir, bir, bir şekilde bu kendisini dışarı vuracak mı mesele. O yüzden de asıl olan kendi duygusunu yaşamak ve çocuğa cesaretle şunu söylemesi gerekiyor. Annemi özledim diyen çocuğa. Yani babanın söylemesi gereken şey gel bugününün parka gidelim değil. Ben de çok özledim biliyor musun? Al çocuğunu eline. Mezara. Mezar da olur. Çok mu şey iddia Yani da, hatırlıyor musun? da konuşacağız. Cenaze menasiminin neresinde duracak çocuklar? Aynen. Yani hatırlıyor musun? Bize burada böyle yapardı. Hmm. Beraber güzel vakit geçirdik. Aklıma geldikçe ben de çok üzülüyorum biliyor musun? Böyle. Başka yapacak bir şeyim yok çünkü. Değiştiremiyorum. Mukadderatı yönetemiyorum. Acıdan etkilenmemek diye bir şey yok. En az hasarla nasıl çıkacaksam o çocuğa yoldaş olmam lazım artık benim o noktadan sonra. Hmm. Belki yeri geldi hocam. En büyük hatalardan biri de ee, nispeten büyükse çocuk ve kendinden küçük bir kardeşi varsa iyi niyetle yapılır ama çok tehlikelidir. Artık bu evin reisi sensin cümlesidir. Çocuktur çünkü. Sekiz de olsa on da olsa o çocuğa böyle bir yükü yüklersek annesinin kaybı mesela artık kardeşine sen sahip çıkacaksın. Kardeşim için üzülüyorum der yansıtır. Alamayız biz bu mesajı olur mu artık sen ona annelik yapacaksın diye ablaya yüklersek eğer o ablanın yasını yok saymış oluruz. Çok çok büyük büyük o çocuk için. Evet. E, çünkü annenin babanın yerini hiç kimse alamaz. Ben bunu boşanmada da söylüyorum. Kayıplarda da söylüyorum. Hı hı. Hiç kimse kimsenin yerine geçemez. O biyolojik bağ aslında psikolojik bağ bağlanan Tabii. bir şeydir. E, o da önemliydi. Peki ekran başındaki izleyenlerimize tekrar hatırlatmamızı yapalım. E, adım adım insan Instagram hesaplarındayız. Ebeveyn kaybının çocuk üzerindeki etkisinden bahsediyoruz. Varsa yakınlarda, yakın zamanda böyle bir durumu e, yaşayan, şahit olan bizlere danışabilir, sorabilir, paylaşabilir. Belki bizlerle saltım sağlayabilir, bir iyileşme için adım atabilir. Belki de şu an yetişkinler bile değil mi izlerken ekran başında. Boğazda düğümdüğüm olan vardır. Hala belki 25-26-30 yaşlarında yakın zamanda babasını kaybeden evet. e, ve bunun kabullenişinde bile sıkıntı yaşayan yetişkinlerimiz vardır. İçinizdeki çocukla konuşuyoruz belki de şu an bizler efendim. O yüzden sorularınızı bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda soru cevap yapacağız diyorum ve Cihat Hoca'ya şunu soracağım. Önemli bir şey. E, ebeveynlerden birisi vefat etmişse... Çocuklar cenazeyi görmeli mi? Cenaze evinde kalmalı mı? Mezarlığa define gitmeli mi? Kim için bahsediyorum okul öncesi dönemde hı hı. ve kendi anımı paylaşmak istiyorum. 9 yaşında babamı kaybettiğim zaman e, bir hafta içinde olan süreçte ben e, sedye'de morgdan çıkarılıp hı hı. bize yüzü açıldı. Bunu görmeli konuşamadığını, evet. gülemediğini, bakamadığını görmeli. Bu halini ve buna inanmalı aksi halde geleceğini bekler diyen bir tıp uzmanı o hastanede gazi hastanesindeydi Ankara'da bunu yaşamış biriyim hmm. ikinci bir travma yani o Tabii. hali görmüştüm ee, bazen düşündüm uzman, uzmanlaştıkça bu alanda ya acaba doğru mu yapıldı bunu ben, benim görmem diye. İnandığım yani inan, inanıyorsun orada karşıda yatan bir Tabii. ebeveynim var ve öldüğünü görüyorsun. Bu, bu süreç 9 yaşındayken benim geçtiğim süreçte çok şükür sağlıklı bir süreç atlattığımızı düşünüyorum. Etrafımızdakilerin de bence e, farkındalığıyla önemli. E, okul öncesi dönemde bir çocuk Annemi görmek istiyorum. Hani öldü nerede gibi bir şey söylediğini görmeli mi? Bu, bu çok zor bir soru belki ama. Çocuğa da değişir. Ne önerirsiniz siz okul öncesi dönem için? Çok zor bir soru ama sorumluluk almak zorundayız bu anlamda. Sorumluluktan kastım da sağlayacaktı bir yanıt oluşturmamız gerekiyor uzmanlar olarak. Gelmeden önce literatürü taradım biraz. Özellikle de bu defin konusunda. Beden deforme olduysa göstermemek gerektiği tarafındayım. Yani gördüğü zaman aşırı derecede üzülecekse, ne olmuş babama anneme diyecekse Tabii. ve bu onun için bir travma, ikinci bir travma olacaksa görünmemeli. Evet. Parçalanmışsa, yanmışsa, Hı -hı. hasar görmüşse. Evet çok açık bir cevap Hatırasında ve <gülüyor> zihninde mesela böyle bir bilgi kalmamalı çocuğun çünkü tekrar edeceğim. Bedenden bize pisişik olan bir eş kalır. Hatıralar devam eder. Canlar ölmez mesela, hep konuştuk bunu, ruh ölebilen bir şey değildir, hatıraları devam edecek. Halen daha anımsarız hocam, sevdiklerimizin kaybıyla alakalı zihnimizde bir imge kalmıştır onunla alakalı. Ama buraya bir de travma eklemeye gerek yok. Şimdi yaş dönemine göre farklılık gösteriyor. Mesela ilk 6 yaş çok böyle tereddütlü yaklaşılan bir mesele burada. Yani vefat etmiş hali çocuğa gösterilmeli mi? Travmatize de edebilir, açık söyleyeyim. Hiçbir etki de bırakmayabilir ama çok daha küçük yaş dönemlerinde mesela bunu yapmamalıyız. Üç ve üç. öncesinde <gülüyor> çünkü yani sarılmak isteyecek, dokunmak isteyecek, onunla kurduğu ilişki her neyse bunu tatmak isteyecek. Çocukluk amnesisinde olduğu yani çocukluk unutkanlığının olduğu bir dönemde ilk üç yılımızı hemen hemen nadir istisnalar dışında hatırlamayız. Bilinç dışına itilecek böyle bir fotoğraf gerçekten çocuğa zarar verebilir o anlamda. Ama definle alakalı orada olması gerektiğini düşünüyorum. Tek bir şartla defin işlemi sırasında cenaze merasimi yapılırken aile üyeleri eğer itidali kaybedecekse. Ağıtlar ve çok feveranlar varsa. Evet o ağıtların içinde kendisini gerçekten mahveden görmek istemediğimiz sahneler varsa çocuk bunları görmemeli. Ama vedalaşmak zorundayız. Bakın mezar taşları çok kıymetli bir şeydir hocam. Çok anlamlı. Çok çok anlamlıdır. İşte o ruhsal anlamda bir şey kalıyor ya geriye. Yani orada bir iz kalıyor. Sıkıştığımda bilirim olmadığını, duymadığını ya da erişemediğimi bilirim mesela. Ama bir kontağım vardır halen de. Onun ruhsal anlamda bana bıraktığı mirasıyla ya bir dua ederek ya onunla dertleşerek ya onun hatıralarını düşünerek anıt dikmek çok kıymetli o yüzden. Dolayısıyla çocuk da o anıtın nasıl dikildiğini orada izlemek zorunda, görmek zorunda bir anlamda somutlaşıyor çünkü. Evet. Ölüm kavramının somutlaştığı yer mezarlıklar ve bize hem bu dünyada iyileştirici etken hem de ahireti hatırlatan ve bu dünyanın geçiciliğini anlatan bir evet. ders gibi o mezarlık. Evet, evet. Çocukta bunu bu kültürün oluşması da çok önemli. Nesnen olarak bunu görüyor çocuk orada. İnsanların ettiği duaları görüyor. Annesiyle ilgili mesela Küçük yavru için konuşursak ne kadar iyi insan olduğunu, ne kadar güzel hatıraları olduğunu duyuyor. Hı -hı. Ve haliyle onun özdeşim kuracağı parçalarıyla ilgili bilgi topluyoruz. Bakın yaz böyle sonlanıyor. Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde, yani şöyle düşünün. 30 yıllık bir hatıram var, yetişkin kaybından bahsedeyim. Hı -hı. Çok seviyorum ve günün birinde ortadan ikiye bölünüyor bu öyküm ve kaybediyorum onu. Sonra hocam şey başlıyor. Nesnelerde yeniden tanışıklık başlıyor. Müzeyyen çalıyor arkadan. Gözlerim dolmaya başlıyor. Çok severdi müzeyyeni dinlemeyi. Ama artık yok biliyor musun? Müzeyenle tanıştırırım ben. Kaybettim biliyor musun annemi? Makarnayı yiyorum dur. Çok severdi. Makarnayı şöyle severdi derim. Makarnaya yeniden anlatırım mesela. Annemi kaybettim biliyor musun? Ortamlar... Her seferinde bir akıtı. Yani tabii. o katar sesi yapmak. tabi tabi. Bir sessiz katar. Hep acı çekerek. Nesneler, mekanlar, müzikler, gittiğimiz bir şehir, sevdiği renk gök yüzünde açmış gök kuşağı hepsi yeniden tanışırım onlarla annemle beraber seni izledik artık o yok annemle beraber seni yemeye çok severdik artık o yok tanışacağım nesneler bitince yasla biter bir şey daha söyleyeceğim şimdi aklıma geldi böyle vizyon açıyor konuklarım çok o yüzden benim için hepsi kıymetli cihat hoca da öyledir ee, kayınpederlerin, kayınvalidelerin ya da anne babaların çocukların, çocuk isimleri çocuklara konur. Evet. Ben bunun da bundan, yani burada bir nesne sürekliliği evet, psikolojik evet. olarak sağlanıyor. Bunun altyapısında bu yatıyor. Yani e, hanımını kaybetmiş bir e, dede, torununda onun ismini e, yaşatması... Yaşatıyor. Bunun altında yatan bu var. Şimdi gelinler bana kızacak ama gerçekten biraz farklı okumalar yapalım hayatı. Neden bu istiyor, neden bu ihtiyacı var diye. Milyon tane seçenek var. Çok değil mi? Neden Tabii. o? Neden valdemin ismi. Hı hı. Devam ediyor. Ama işte şunu da doğrulayan bir tarafı var. Bedenle çok işimiz yok hocam. Evet. Asıl olan şey ruh, duygu, isim ve hatıra. Dolayısıyla çok güzel bir sözdür. Ölüm dediğimiz şey şu an gerçek olur. İsmini yeryüzünde hatırlayan son kişi vefat ettiğinde artık sen de vefat edersin. Yani unutulmadıkça ölmezsin. Aynen öyle. O pisişik ruhsal olan eş halen daha varlığını devam ettirir. Fizyolojik olarak bakarsak büyük bir aksilik olmadığında 70 yıldır insanın ömrü ama duygusal ve ruhsal anlamda okuduğunuzda 200 seneden az değildir. Halen daha yaşarlar o yüzden. Bakın bütün gelenek, bütün bilgelik ve ilahi kanunlar ölmediğini, ruhun var olduğunu Ölüler demeyiniz diye ikazlar vardır mesela bilebildiğim kadarıyla. Alanım değil ama o yüzden de bizim işimiz o, o tarafıyla. Uğraştığımız taraf da o tarafıyla. Bize kalan o ruhsal eşle. Çünkü dedim ya özleşim kuracağım ondan bana kalan parçalarla. Babam saçlarımı böyle okşardı diye düşünürüm. Kaybetmişimdir. Özdeşirim onunla, onun ruhuyla. <gülüyor> Ve sonra mesela birden günün birinde şeye karar veririm. Çocuklara ben yardım Ebeveynini kaybeden çocuklara yardım ve destek derneği kurmaya karar veriyorum. Yasımı tamamlamışımdır artık. Yas artık tekamüle dönmüştür benim için. Evet. Yerinde ve yeterince acılar insanı büyütür. Çok zordur ölüm ama kaçınılmaz olarak bizler bunları yaşayacağız. Yanlış bir şey yapmazsak hocam, bizden öncekilerin çekmediği hiçbir acıyı çekmiyoruz çünkü. Onu hep söylüyoruz. Herkesin deneyimlediği ve atlattığı süreçlerin içinden geçiyoruz. Evet. Şu an salgın için de böyle söyleyelim. Bugün... Belki 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu günleri yad edeceğiz biz ama şimdi bile neyi veba salgınlarını evet. yad ediyoruz. O zaman da şöyle dediği bir tarihçesi geliyor salgınların değil mi bir şey yaşadığımız zaman. Aslında hani ben şunu da çok kıymetli buluyorum. Çocuklar da okul öncesi sonrası biraz burada flexible konuşacağım hı hı. rahat. Evet. Babasının annesini kaybetmiş bir bireyle oturmak. O beni anlar. Ateş düştüğü yeri yakın. Evet. Ee, grup terapilerinde Amerika'da Avrupa'da yapılan bir şeydir. Yani ortak derdi olanların bir araya gelmesi de bir terapotik odadır evet. aslında. Değil mi? O yüzden e, mesela eğer bir ebeveynin annesi babası ölmüşse ve tekrar ebeveyni hmm. ölmüş bir çocukla konuşuyorsa ben de babam öldüğünde çok üzülmüştüm şeklinde bir paylaşım. Ee, benim başımda değil sadece aslında. Tabii. Bu Çünkü çocukta güven kaybı acaba yani ben şimdi ne yapacağım ne olacak evet. tepkilere geçeceğim bu soruyla beraber. Çocuklar ebeveyn kaybında ne gibi tepkiler verirler e, ve ne zaman gerçekten artık bir pedagojik ya da psikolojik Hı -hı. yardım almalı bize o emareleri okumak adına neler söylersiniz? İlk etapta normal sürecini beklemek gerekecek. Hı -hı. <gülüyor> yani içe kapanmak, öfke, e, sessizleşmek ya da hiçbir şey olmamış gibi davranmak. İlk 6 aylık süreç travmatik deneyimlerin sonrasında genelde normal olarak karşılanır. Evet. Devam eden süreçte gelişimsel bozukluk başlarsa ya hocam sizin bahsettiğiniz gibi yani ne zaman bunu okumak gerekiyor, ne zaman çocukla ilgili endişelenmemiz gerekiyor ve bir uzman desteği almamız gerekiyor diye baktığımızda o gelişimsel süreçte çocuk halen daha yasını ifade etmiyorsa, hiç adını ağzını anmıyorsa mesela özledim demiyorsa ya da e, bu konuyla alakalı işte ebeveynine herhangi bir soru sormuyorsa ciddi anlamda belki de bir yanıyla bir bastırma var demektir ve uzman desteği gerekiyor. Alta kaçırmalar, uyku bozuklukları, olağanın dışında böyle kilo kayıpları e, ya da aşırı bir kilo alma gibi bir durum varsa, işte okula gidiyordur mesela oyuncaklarına fazladan zarar vermek, agresyon doğduysa mesela çocukta, o noktalarda evet bir düşünüp destek almak gerekecek ama dediğim gibi 6 aylık periyot genelde normal olarak karşılanır. E, getişkin içinde çocuk içinde aynı süreç aslında. E, bu 6 aylık şey e, acının en e, aktif olduğu zaman. <gülüyor> Zannetmiyorum ki 6 ay sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam mı edeceksiniz? Yani 30 yıl olacak babam öleli. Hayatım hala o devam etme gibi bir durum yok onsuz. Onu kabulleniş, yani o yokluğu kabullenişe gelebilmek belki. O yüzden hani geçecek mi bu acı diyenleri biliyoruz yakını. Hmm. Nasıl dayandın sen? Bu nasıl bir şeymiş? Ben bunları çok duydum. Ya babası vefat eden, artık çoluğa çocuğa karışmış arkadaşlarım oldu. Annesi vefat eden. Sen nasıl dayandın? Küçücüktün gibi. Gülümsüyorsunuz o zaman. Yani sen de dayanacaksın ama şimdi dayanmaman gerekiyor. Evet. Belki değil mi? O süreci atlatmak. Pekala biraz da şundan da bahsedelim. Ee, tabii ölümün e, ne zaman geleceği bilinmiyor. Hepimiz evet. için muallakta. Çocuklar bazı sorular sormaya başlayacak. Bu da önemli. Ondan sonra soru cevabı geçeceğim. Ee, sen ne zaman öleceksin? Sen de ölecek misin? Hı -hı. Ben ne zaman öleceğim? Ben de ölecek miyim? Bahsettik ama biraz daha detay verelim. Ee, yani burada çocukların o sorularına ölünce Hı -hı. nereye gidiniyor? Hı -hı. Ee, toprağın altında ne yapıyor şimdi beni görüyor mu gibi sorular varsa çocuklar daha yaratıcı bu konularda daha farklı sorular gelebiliyor bu tür sorularda ebeveyn diğer kalan Hı -hı. ebeveyn ne yapmalı? İlk etapta çocuktan gelmesini beklememiz gerekiyor ondan bir şey gelmeden ben eğer yorumlamaya başlarsam süreci ihtiyacı olmayan ya da ona ağır gelebilecek bir bilgiyi verebilirim hocam Hı -hı. dolayısıyla görüp bir izlemem lazım. Neyi ne kadar soracak? Hı hı. Çünkü bu şu anlama geliyor. Soruyorsa malumatı vardır çocuğun. Öldükten düşünmüştür sonra, bunu. düşünmüştür. Öldükten sonra nereye gidiliyor diye kafasında bir problem varsa ölüm sonrası hayatla alakalı kafasında bir şeyler geziyor demektir. Hı hı. Bu noktada yanıtlayabilirsiniz. Ama bunları sormadan sırf yatıştırmak için refleksif olarak mesela annen artık çok güzel bir yerde ifadesini kurarsak çocuk da doğrudan şu başlıyor. Ben de gitmek istiyorum o zaman o güzel yere. Yaş dönemine göre, inanç şekline göre, evdeki inancı yaşayıp yaşamama şekline göre çocuğa bu ifade edilebilir. Hiç cenneti duymamış bir çocuk. Evet. Yani dini hassasiyetlerle yaşamamış, böyle bir argümanları olmayan bir ailede annen cennete gitti dediğiniz zaman cennet ne? Ne? Diyecek. Tabii. Aslında çocukta var olan bilgilerle gitmek sanırım güvenli bilgilerin kapılarını açacak. Hiç bilmediği bir şey evet. çıkmamalı. Ondan beklemeliyiz hocam. Hı hı. Ondan geldikçe biz bunları yanıtlayacağız. Hı hı. Sorarsa eğer mesela öldükten sonra nereye gidiliyor gibi bizim inancımıza göre böyle böyle olunuyor denilebilir mesela. Hı hı. Evet. Ama bu noktada yine tekrar edeceğim. Mesela uyudu. Ya da işte e, yaradan onu sevdi ve artık yanına aldı gibi cümleler bilgi karmaşasına sebebiyet evet. verir çocukta. Hı hı. Beklemek lazım. Yoldaşlık burada çok esaslı olan bir şey. Yanında olmak. Yanında olmak ve şey ebeveyn olarak bana düşen görev şu. Acımı yaşamalıyım. Acımı yaşarken cesaretle bunu ona gösterebilmeliyim. Çok özledim ben de. Evet. Ve aynı zamanda da ona yoldaşlık etmem lazım. Ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Parkta mesela işte bir anneli çocuk gördüğünde... Keşke benim de annem yanımda olsaydı dediğinde ya bir ona eşlik etmek lazım. Hocam yine tekrar edeceğim ebeveyn kendi duygusunu eğer regüle edebilirse çocuk ondan gördüğüyle ne kadar rahat olursa tabii bu daha sağlıcakla atlatır burada. Ama o çocuğun o sahnesine ben dayanamıyorsam hmm. benimle ilgilidir bu yetememezlik içine doğuyorsa evladımın çaresizliğini görmek ve ona yetememek bu beni darmadağın ediyorsa ki kendi öykümle ilgilidir. Kurtarılmamış olan bir çocuksam ben, başka bir yere götüreyim konuyu. İhmal edilmiş bir evlat olarak büyüdüysem zaten doğal olarak aşırı koruyucu bir ebeveyne dönüşüyorum. Hal böyleyken koruyamadığım, müdahale edemediğim ve yerine ikame edemediğim bir acı olduğunda darmadağın oluyorum burada. Ve o ebeveynin refleksi genelde şu. Bastıralım. Yani gelsene de şurada oyun oynayalım. Hı hı. İşte zarar veren tarafı burası. İyiymiş gibi görünen şey yazdım. Cesaret etmek lazım. Hı hı. Acıyı konuşmaya cesaret etmek çok Acı önemli. Acı çekmeye de cesaret etmek. Aynen. Konuşabilirsen yaşarsın, yaşarsan konuşabilirsin. Evet. Hepsi birbiriyle bağlantılı. O yüzden ebeveynlerde hani diğer ebeveyne bir sakinleştirici verilebiliyor. Hı hı. Burada doktor eğer... E, kalp krizi riski varsa yani bir ölüm Hı -hı. E, riski varsa bu haberi alacağında fiziksel anlamda ciddi bir semptom gösterecekse ve doktor evet bir sakinleştirici eşinde verin ebeveyn yani eşinin ölümünü diyorsa burada belki evet yapalım ama durduk yere birileri alsın diye uyuşturmamak yani evet. ben acıyı uyuşturarak insan olamayız. Acıyı uyuşturarak tekamül sürecini tamamlayamayız. Bunu benim anneme yaptıkları için biliyorum. Evet. E, 10 yıl sonra Yaz sürecine girdi tekrar çünkü o zaman yaşayamadı neden Tabii. o zaman bastırdılar sakinleştiricilerle bir uzman bunu söylüyorsa ve buna ihtiyacı varsa o kişinin evet yapmalı çünkü çocuklarınla nasıl yaşayacak o ayası değil mi Tabii. ebeveyn e, yani bir çocuğun annesi babası ölmüşse kalan diğer ebeveyn nasıl yaşıyorsa ayası çocuk ondan aynalayıp aynı şekilde yaşayacak Aynısın. o yüzden bizim sağlıklı o süreci atlatmamız gerekiyor gerekli desteği uzmanlardan almamız kulaktan dolma bilgilerle hareket etmememiz gerekiyor diye eklemiş oluyorum. Sorulara geçelim mi? Olur hocam. Şöyle bir Bayağı şey ekleyeyim sorar. hocam. Hı, buyurun. Çok da vakit almadın hemen. Ee, bunun yine tekrar edeceğim. Çocuklarla ilgili anlık sorunlara ana bakarak çözüm bulamayız. Hı hı. Ebeveynlik tarzımıza bakmak zorundayız burada. Hı hı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Dizini yere çarptığında, kafası bir yere geldiğinde, elinden oyuncağı düştüğünde, yok bir şey deyip üflüyorsak eğer, boşver yenisini alırız diyorsak, evet üzüldün anlıyorum diyemiyorsak, canın yandı görebiliyorum. Hakikaten kim bilir ne kadar dizin acımıştır diyemiyorsam eğer ölümün acısını da yok etmek için büyü yapmaya çalışıyorum. Evet. O yüzden bir hazırlık olarak belki de değil mi ki mukadderat bu mesele bir şekilde yaşayacağız bir şekilde yüzleşmek zorunda kalacağız bununla. O zaman daha şimdiden acıyla yaşamayı öğretmemiz gerekiyor bizim çocuklara. Evet. Düştün dizin kanadı mesela kendi evladıma çok yaşıyorum üzüldüm diyor hep çünkü öyle söylüyorum baba üzüldüm evet çok üzüldün doğru diyorsun. Onu düşürdüğün için değil mi? Çok da severdin onu aslında. Yok bir şey deyip yerine bir şey koyarsam, dikkatini dağıtırsam eğer insani olan bir niteliği ve potansiyel yeteneği yok etmeye başlıyorum. Bu, bu kabiliyat hepimizin içinde var hocam. Yani üzücüdür ama unutan varlıklarız. Hı hı, hı. Adapte olan varlıklarız yani. Hı hı. En zorlu şartlarda bile bir şekilde o dünyayı kurup yani bugün burada bir hiyerarşi ya da rutinimiz var değil mi? Cezaevinde de bir rutin var. Kırklarda Nazi kamplarında da bir rutin vardı. Orada da insanlar adapte oldu bir şekilde. Oluyoruz yani. Evet, salgın süreci adapte olmayı çok güzel gösteriyor bize bazı tabii, durumlar. Tabii, tabii, tabii. Evet. Önemliydi ebeveynlik modelimiz demek ki karşılaştığımız, karşılaşacağımız travmatik olaylarda, kayıplarda aslında o süreci nasıl atlatacağımız da belirliyor biraz. Bu çok önemliydi evet. son söylediğiniz şey. Peki adım adım insan Instagram hesabına gelen sorular 10 dakikam kalmış baya ilerlemiş vakit. Tam da ebeveynlikten bahsettiniz ya onunla hı hı. paralel bir soru var. Demiş ki bir izleyiniz mesajında ölümün yaşı yok. Evet. Bunu bir ebeveyn söylüyor. İktima, ölme ihtimalimize karşılık çocuklarımıza biz öldüğümüzde teselli bulsunlar diye bir mektup yazmalı mıyız? Çok enteresan bir soru geldi. Bir soru. Evet okumak istedim o yüzden. Ne söylersiniz? Bireysel bir yorum yapacağım burada açıkçası. Literatür ya da kitaptan değil. Ben böyle bir şey isterdim açıkçası. Hı hı. Yapar mıydın bilmiyorum ya ben bunu yazamam ya. Yani Beni çok etkiledi bu sorunuz. Şöyle söyleyeyim, evlat için düşünüyorum ama tabii üzerine yük bırakacak ya da gerçekten onu travmatize edecek şeylerden söz etmiyorum. Sadece gerçekten sevdiğimi. Şu da var hocam, çok güzel bir soru sormuş izleyicimiz. Ya bir de babası, annesi fizyolojik olarak dünyada olup duygusu olarak hiç ama hiç anne ve baba olmayan insanların anne ve babalarını kayıpları var ki çok daha yorucu bir şey. Var yoklar. Varken var, yoklar. yoklar, evet. Sevilmedim, sığınamadım, değer görmedim. Üstüne üstlük yüzleşemedim, ya beni bir gün sevdin mi diye soramadım, çıktı gitti. Ve defter sonuna kadar sorumluluğu benim üstümde kaldı. Şimdi böyle bir öyküde bir mesaj, neyse artık bu, kıymetli geliyor bana. Oradan kalacak bir şey, kıymetli geliyor. Ama ebeveynin motivasyonuna baktığımda, diğer düşündüğüm şey de şu, hazır değil bence. Yani o çocuğunun, ya hiçbirimiz değiliz tabii de, bu sonsuzlukla yani sonlulukla aramızın olmaması ile ilgili bir şey bırakayım. Evet. Yine sonlulukla yüzleşmemek yama bu. Bir şey bırakayım. Gitmedim daha evet, biliyor musun? Gitmedim. Seninleyim. Burada bir bunu mektup sarflar. var. Evet. Hı hı hı. Dışarıda başka bir şey var. Gitmedim. Ama o zaman şu gelecek aklıma şimdi annesi babası ölen e, çocuklara anneden bir kolye, cüzdan. Mesela abim geçenlerde babamın cüzdanını kullandı fark ettim. Bu kadar deforme olmuş ki çok eski. Kullanıyor onu. Yani bu ama onun sağlıksız atlattığı anlamına mı gelecek? Değil tabii. Yani ben de isterdim şey? mesela bana da bir şey kalsın diye. Ben hala mesela şimdi bir değer verdiğim bir mücevherimi. Çünkü ben bunu işte oğluma saklayacağım. Gelinler, torunum olur belki göremem onda kalsın diye. Bu bizim de herhalde ölmedim. Ölmek istemiyorum. Yaşamda kalmak istiyorum diye. Ya çocuk sahibi olmak da böyle değil mi? Ya yani bir izim kalsın evet. dünyada. Soyisim. Değil mi? Soyisim. Ölümlü aramızın olmayışı ile evet. alakalı. Temel sorunumuz hocam evet. bizim bu. Doğru. Ölümün inkarıyla zaten gidiyor her şey. O yüzden de yayının başında onu anlatmaya çalıştım. Ölümün varlığı başlatıyor her şeyi. Onun inkarı üzerine kuruyorum. Manası yok yoksa bakın bu kadar biriktirmenin, bu kadar kaygının manası yok. Ölmekten korkmak üzerine geliştirilmiş patolojiler var mesela. Ya ölürsem diye. Çok garip değil mi? Panik ya bozukluk. Ya Öleceksin zaten. Panik bozukluk evet. mesela. <gülüyor> Cenaze gördüğünde kalbi çarpan insanlar. Evet. Bizim çok temel, insani olarak bir refleksimiz bu. Evet. Devam edelim sorulara. Güzel sorular var ama tabi acı içeren sorular da var. Mesela onlardan birisi. Merhaba benim biri dört. Hı <gülüyor> hı. Biri de 7 yaşında iki yeğenim. Annesi kanser. ikinci evre hastası ve saçlarını kestirdi. Her şeyi çocukların önünde oluyor mecburen. Büyük oğlu birinci sınıfa başladı ve hiç ders çalışmıyor. Diğer oğlu sürekli inatlaşma çabasında. Anne kemoterapi aldığı için elinden geldiğince çocuklarına destek oluyoruz. Ama biz çocuklara nasıl daha iyi anlatıp onların daha az etkilenmesini sağlarız. Bu ölüme giden bir kanser süreci mi yoksa tedavi olumlu mu yanıt veriyor? Çok net anlamadım açıkçası Hı -hı. ama ikinci evre hastası ve saçlarını kestirdi. kemoterap alıyor. Böyle bir durum mu? Yani bu, bu minvaldeki durumlara neler söylersiniz? Ölüce, ölüme yakın belki görüyor bunu. Söyle. Diğer ebeveyne çok görev düşecek orada. Bilmiyorum yani biz dediklerine göre muhtemelen ailenin diğer üyeleri onlar. Yeğenlerim dediğine göre muhtemelen yakız kardeşiye, görümceye bu tarz. Evet. Evet. Şimdi burada e, kendilerinin destek olması özellikle işte anne hastalandığında mesela bir teyzenin varlığı. Çünkü genelde yakın hissederiz. Evet. O da belki ayrı bir boyut yani anne tarafına evet. çocukların daha böyle sıcak yakın hissetmeleri. Ee, oradan birinin varlığı ve destek olması çok kıymetli ama kendilerinin duygusal vaziyetini de düşünmek zorundalar. Bakın hamasi hareket ederek Allah korusun yani Allah'tan şifalar diliyorum ben kendisi Amin. için. Ee, herhangi bir vefat durumunda ebeveynliğini eğer üstlenmeye kalkarsa ve bunu da yapabilecek yetisi ve imkanı yoksa çocukları ikinci bir kayıpla yüzleştirirler. O yüzden dikkatli, temkinli yaklaşması lazım. Asıl olan şey diğer ebeveynine biraz baba, daha Baba, bir iki tane erkek çocuksa baba burada baba, çok çok aynen. iş düşüyor babaya. Onun devreye girip çok zor bir hmm. konu hakikaten. Yani murum sağlayacak da atlatırlar. Onun devreye girip çocuklarla ilgilenmeleri lazım. Çocukların reaksiyonlarına geldiğimizde çok olası tepkiler. Normal tepkiler. Yine tekrar edeyim konuştursunlar. Hı hı hı. Duygularını konuştursun. Ben merak ediyorum yeğenim dediniz hemen şunu sorup aslında bir düşünün diye soracağım. Yani sizden cevap almak adına değil bu sorum sözde soru cümlesi olsun. Çocuklarla ilgili hiç annesiyle alakalı konuştunuz mu? Mesela ne düşünüyor? Bu süreci nasıl anlamlandırıyor? Evet. Dünyasında ne var? Annesi saçlarını kestirdiğinde, kemoterapi aldığında, o ağrıdı gördüğün zaman ne düşünüyor? Bu çocuklarla bu konuları konuşuyor musun? Bizim toplumumuzda bu tarz şeyleri konuşmama ve kaçma gibi Hı -hı. bir özellik var. Hı -hı. Kaçıyoruz biz konuşmaktan, çekinmekten. Özellikle çocuklar üzülmesin diye. Halbuki çocuklar üzülüyor zaten. Sen konuşsan da konuşmasan da. Ama konuşursan üzüntüsü daha sağlıklı ilerleyecek ve bitecek. Bunu an bilmek. Anlaşılmış olur. Evet. Peki bir izleyenimiz demiş ki şu an Gülsüm Hanım, şu an programınızı izliyorum ve ağlıyorum. Ağlamamı durduramıyorum. Program için çok teşekkürler. Cihat Kaya çok güzel anlatıyor demiş. Teşekkür ederiz. Ağlatmak istemiyoruz elbette ama ağlayacaksak da bunu Travma tetikledik ama hocam. Değil mi? Gelirken aklımdaydı o konu benim. E, bir faydalı açıdan anlatmaya çalıştık. Tetiklenen ve bu üzücü öykü için ben bir yandan özür diliyorum ama diğer taraftan da bir fikir verdiysek ne hala yani. Evet. E, bu arada Cihat Kaya e, Instagram hesabı. Psikolog Cihat Kaya Instagram hesabı hatırlatmış olayım e, paylaşımlarını lütfen takip edin çok güzel yazıları var onu da söylemiş olayım e, ben de onu ağırlamaktan keyif alıyorum çok güzel anlatıyor. Peki arkadaşım vefat etti diyen bir izleyenimiz diyor ki ama eşinden nefret etmiş, ettirmiş çocuklara çünkü baba aldatmış ve kendi vefat mı etti? Şu arkadaşım vefat etti ama eşinden nefret ettirmiş, çocuklara baba aldatmış. Bu kadın sanırım. ya yani böyle bir Hı -hı. soru var. Algılamaya çalışıyorum şu an. Ee, anne kaybı var, algıladım. Arkadaşım dediği için. Annenin yani, çocuklara verdiği bir bilgi var. Annenin evet, babası yani eşi aldattığı için Hı -hı. çocuklar babadan nefret eder hale gelmiş. Ama şu an anne dünyada yok ve diğer ebeveyn nefret edilen bir ebeveyn. Ne kadar değişik öyküler var, değil mi? Ama oradaki hatayı da görüyoruz, değil mi? Allah rahmet eylesin. Ayrı konu ama evet. işte çiftler arasında olan şey sadece çiftler arasında kalmalıydı. Çocuklara dokunmayan bir konuda ihanet de olabilir, iflas da olabilir. Söylediğim şey belki garip kaçacak ama bir çocuğu annesiz ya da babasız bırakmaya hiçbirimizin hakkı yok. İhanet de olsa, tadakatsizlik de olsa, şiddet de olsa tamam mı bu kabul edilemez. Kendi aralarında, Kendiniz, kendi aralarında olan. Giremeyiz oraya hocam. Benim ebeveyn olarak sınırım bir yere kadar. Onun anneannesiyle ilişkisine ben müdahale edemem. Onun babaannesiyle kurduğu diyaloğa ben müdahale edemem. İstemiyorsa arkasında dururum. Ama gitmek istiyorum dediğinde kendi yapamamışlıklarımı, onun kendi kırgınlığımı onun üzerinden yapamam. Evet. Şimdi çok evet çok güzel bir soru hakikaten. Evet önemliydi. Ben şu soruyu sormak istiyorum çok önemli. Merhabalar demiş bir izleyimiz. Çok yakın zamanda kuzenimizi kaybettik. O zaman bebeği 6 aylıktı. Şu an 14 aylık oldu. Annesi olmadığını çocuk ne zaman fark eder? Fark etmesini mi beklemeliyiz? Yoksa annen öldü diye ne zaman söylemeliyiz? Hı -hı. Bu da çok yani çok enteresan sorular geleceğini biliyordum ama süremiz de doldu. Bu son soru bunu özellikle okumak istedim. Ne söylersiniz? Zamanlı beklemek lazım hocam. Hı. Çocuk zaten olmayan bir bilgiyle büyüyor ve şunu unutmayın. Anne yerine koyduğu birisi var muhakkak ki temel bakım hizmetini veren kişi annedir. Hı -hı. O yüzden o sorana kadar müdahale etmemeleri lazım. Çünkü o çocukla ilgilenen, o çocuğun altını temizleyen biri var. Psikolojik anlamda o onun annesi şu an. Hı -hı. Oğla anne demeye başladığı zaman ben senin annen değilim Biraz büyüyünce söylenebilir, çok erken. Üçlü Hı -hı. yaşlardan Hı -hı. önce bu söylenmemeli. Hı -hı. Hı -hı. Daha sonrasında mesela aslında senin annen başkaydı Hı -hı. ama seni çok seviyorum. Eğer devam edecekse yani işte... Hı -hı. imkan verdiğince ömrümün sonuna kadar seninleyim denilebilir çocuktan beklesinler ama evet. çok erken yoksunlukla tanıştırmaya gerek yok onu evet. 14 aylık çocuk daha tabii, bir tabii, yaş tabii. bile değil oh, benim için çok zor bir gündü yani ilk defa itiraf ediyorum e, adım adım insanda ve birçok bu kanalda program yaptım genelde bu tarz ebeveyn e, ölümle evet. alakalı konuştuğum zaman çok zorlanıyorum e, ve tabi program bitti şu an e, ve Cihat Bey de çok güzel değerlendirdi. Ebeveyn kaybını yaşayanlar hangi yaşta olursa olsun eskiden şimdi veya gelecekte her an ölümün haberini almak üzere bekleyen herkese sabır dilerken e, inşallah ölümü kabullenebilme erdemini hepimize Allah nasip etsin. Çünkü nedir hepimizin başında hem kendi başımızda hem sevdiklerimizin başında bu dileğimizi de söylemiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zor Aynen. bir konuydu. Evet. Ağzınıza sağlık. Sağ Ama hocam. zor bir konuydu. Üstesinden çok güzel geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet efendim bugün de bize ailen sürenin sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuşuzdur diyorum. Bir başka adım adım insanda başka öykülerle yine devam edeceğiz efendim. Sizlere en emin olana Allah emanet ediyorum. Hoşçakalın.